الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا حَقَّاتِقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا ي يهَ سُتَّقُ رَبكُم الذي خَلَقَكُم من نفْس الدَةِ وَخَلَقَ منها زوجها منها زوجها مِنْ حزوجهَا فخَلَقَ مِنْ حزَوجَهَا وَوبَثَ مِنْهُمَا ررج كثير وَنِس وَاتَّكُ اللهَّه الذي تَسلونَ بهِه وَلَرحَام إِ اللهَّه كَانَ عَلَْيكُمْ قيباَا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اسقف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه ve her zıddı zılaleh ve her zlaletin finar Şeyh Ebû Muazel Şubukabadî'nin Câdetül Veydâ kitabında 2. cidden Allah zevcelerin fiili sıfatlarından devam ediyoruz. Hub yani sevgi ve buuz yani öfke sıfatı 895. hadis Evlere radıyallahu anh'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah bir kulu sevdiği vakit Cibril'i çağırır da filan ben filan filanı seviyorum, onu sen de sev ve onu Cibril de sever. Sonra Sema'da seslenerek gerçekten Allah filanı seviyor, onu siz de sevin der. Artık onu Sema ehli de severler. Sonra onun için yeryüzüne kabul konur. Bir kula da buğz etti mi Cibril'i çağırarak Ben filan'a buğz ediyorum, ona sen de buğz et ve Cibril ona buğz eder. Sonra semah arasında Allah filan'a buğz ediyor, ona siz de buğz edin diye seslenir. Onlar da kendisine buğz ederler. Sonra okul için yeryüzüne buğz konur. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 896. hadis yine Ebu Rere radıyallahu anh'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Zebe Celle şöyle buyurdu. Muhakkak ki kullarımdan bana en sevimlisi olanı iftarda en çok acele edenidir Bunu da Müslim'in şartına göre sahih isnatla Tirmizi Sünen'inde, İbnü'z Züeyb ve İbnü'l Ban sahihlerinde, Ahmet bin Hanbel Müsned'inde yine Bezzar ve bu yerlerde Müsted'lerinde rivayet etmişlerdir. 897. hadis Enes bin Malik radıyallahu anh Yol üzerinde bir çobuk çocuk vardı Ve Nebi aleyhissalatü vesselam Bazı insanlarla beraber oradan geçiyordu Çocuğun annesi gelen topluluğu görünce Oğlunun çiğnenmesinden korkarak Ona doğru koştu Oğlum oğlum diyerek onu aldı Topluluk ya Resulallah Şu kadın oğlunu ateşe atacak değildir dediler Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah da sevdiğini cehenneme atacak değildir. Bunu da Buhari ve Müslim'in şartına göre sayısınatlı Bezzar Müsned'in Ahmet bin Ambel, Hakim Müsnedirek de Ziyaülmakdis el-Muhtar'a Ebu Yala müsnedinde de Beyhaki Şuab-ül İman'da rivayet etmişlerdir. 898. hadis Ebu İdris el-Havlani Rahimeullah şöyle dedi. Dimeşk Camii'ne yani Şam'daki Ümeyye Camii'ne girdim. Bir de baktım ki dişleri parlak, güler yüzlü bir genç ve insanlar etrafında toplanmış. Bir şey hakkında ihtilaf edince ona müracaat ediyorlar ve onun sözünü kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sorduğumda bu Muaz bin Cebel dediler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı helal ve haramı en iyi bilenlerden olarak vasfetmiştir. Ertesi gün erkenden mescide gittim. Onu bulduğumda benden daha erken gelmiş namaz kılıyordu. Namazını bitirinceye kadar onu bekledim. Sonra huzuruna gittim. Selam verdim ve dedim ki, ''Vallahi ben seni Allah rızası için seviyorum.'' O yani Muaz radıyallahu anh, ''Vallahi mi?'' dedi, ''Ben vallahi'' dedim. Tekrar ''Vallahi mi?'' dedi, ''Ben vallahi'' dedim yine vallahi mi dedi vallahi dedim bunun üzerine abamdan tuttu beni yanına çekti ve dedi ki sana müjdeler olsun ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim Allahu Teala buyuruyor ki yani kutsi hadis aktarıyor Nebi aleyhissalatü vesselam burada Rabbinden aktarıyor benim rızam için birbirini seven benim rızam için bir arada oturan benim rızam için birbirini ziyaret eden Ve kendilerini benim rızamı adayan kimselere benim muhabbetim vaciptir. Bunu da sayısınatla İmam Malik Muvatta'da Ahmet bin Amd el-Müsned'inde, İbn-i İbban Sayh'inde, Hakim el-Müsned'de, Taberani'de, Mucemül Kebir'de rivayet etmişlerdir. Suht yani öfke ve bud yani sevgi sıfatları 899. hadis Sevban radıyallahu anh'ten. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki kul Allah'ı razı edecek şeyleri aramaya devam eder de allah Teala Cibril'e muhakkak ki falan kulum beni razı edecek şeyleri aradı. Dikkat et rahmetim onun üzerinedir buyurur. Cebrail der ki Allah'ın rahmeti falanın üzerinedir. Arşın taşıyıcısı olan melekler de bunu etrafındakilere söylerler. Ta ki yedi semada bu söylenir. Sonra bu yeryüzüne indirilir. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu Allah-u Teala'nın size indirdiği şu ayette belirtilen husustur. İman edenler ve salih amel işleyenler için Rahman müminlerin kalplerinde bir sevgi yaratacaktır. Muhakkak ki kul Allah'ın öfkesini çekecek işler yapar. Bu Meryem 96. ayet. Muhakkak ki kul Allah'ın öfkesini çekecek işler yapar da Allah Azze ve Celle ey Cebrail muhakkak ki falan beni öfkelendiriyor. Dikkat et gazabım onun üzerinedir buyurur. Bunun üzerine Cibril Allah falana öfkelenmiştir der. Arşın taşıyıcısı melekler ve onların etrafındakiler de bunu söyler. Ta ki yedi kat göklerin ehli olan melekler bunu söyler sonra bu yeryüzüne indirilir. Yani ayette geçen seyyece'lü lehumu rahmanu budde. Bud sıfatı burada Allah Azze ve Celle hakkında geçiyor. Meryem suresinde. Bunu da Hasen İsnad Ahmet bin Anbel müstehidinde Taberani Mucemulevset'te Yahya bin Selam tefsirinde rivayet etmişlerdir. Kafirlere makt yani öfke sıfatı. 900. hadis İyaz bin Himar el-Mücaşir radıyallahu anh'ten. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbesinde şöyle buyurdu Dikkat edin muhakkak ki Rabbim bana size bilmediğiniz halde bana şu günümde öğrettiği şeyleri öğretmemi emretti Kula helal kıldığım her şey helaldir Ben kullarımın hepsini hanifler olarak yarattım Sonra onlara şeytanlar geldi ve dinlerinden kopardılar Onlara helal kıldığım şeyleri haram ettiler. Ve onlara kendilerine izin vermediğim şeyleri bana ortak koşmalarını emrettiler. Muhakkak ki Allah yeryüzü halkına baktı. Ve kitap ehlinden kalanlar dışında arabına da Acem'ine de öfkelendi. Bunu da Müslüm revayat etmişlerdir. Yani burada dinde asli olan bir kaideye de işaret var. O da e, hep geçen. Eşyada yani e, yemede, içmede, malda esas olan ibahadır, mübahlıktır. Yani Allah Azze ve Celle e, bir şeye haram demeden bir içeceği, bir yiyeceği onda az olan onun helal olmasıdır. Bu da mesela işte Bakara suresi 29. ayette. Yeryüzündekileri sizin için yaratan odur. Burada umum bir ifade var. Allah Azze ve Celle kitabında ya da nebisiyle Nebisi vasıtasıyla sünnette yazılıyor. Buradan tahsis eder. Neyi işte? içkiyi tahsis eder. Erkeklere altını, ipeğe tahsis eder. Ama eşyada asıl olan bize herhangi bir vahiy gelmeden ayet ya da hadis onun mübah olmasıdır. Yeme içmede ve diğer şeylerde. Bunlar da kıyaslı ya da başka şeylerle sonradan haram kılınamaz. İbadette de tam tersi yani asıl olan bütün ibadet şekillerinin şirk ve küfür olmasıdır. Bunda da tam tersi, Allah'a Azze ve Celle'nin izin verdikleri hariç, yasakladıkları değil. Bunda da neyi zikredebiliriz? İşte Şura suresi 21. ayeti. İşte emlehum şurekahu şara'u lehum, lehum mined Onlara Allah'ın dinden teşrih kılan ortakları bulur. Devamında da malem yezem bihillah diyor. Yani Allah'ın izin vermediği şeyi teşrih kılan. Allah izin vermedikçe de ibadette asıl olan, bütün ibadet şekillerinin e, haram olmasıdır. Şirk olmasıdır hatta. Burada asli bir kaide var. Buna da işaret var. İtap, azarlama sıfatı 901. hadis Ubey bin Karp radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Musa aleyhisselam İsrailoğulları arasında hutbeye kalkmıştı. Kendisine en bilgili insan kimdir diye soruldu. ''O da benim'' dedi. Bu şekilde cevap verdi ve Allahu Teala'ya ilmi havale etmediği için Allah Azze ve Celle onu azarladı. Bunu da Buhari ve Müslim sayhlarında rivayet etmişlerdir. Müellih burada e, hadisin baş kısmını almış. Bu malum bildiğiniz Hızır Aleyhisselam'da olan kıssanın baş kısmı. Yani e, ilmin Allah Azze ve Celle havale edilmesine işaret var. Musa Aleyhisselam'dan da önce Bakara Suresinde Allah Azze ve Celle ben yeryüzünde halife yaratacağım dediği zaman 30. ayette melekler diyorlar ki yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın diyorlar. Çünkü e, Said Tefsir'de de aktarıldığı üzere e, melekler biliyorlar ki onlardan önce yaratılan cinler yeryüzünde kan dökmüş fesat çıkarmışlardı. Buna istinaden diyorlar ki yeryüzünde fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın diyorlar. Allah Azze ve Celle diyor ki inni diyor ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Sonra Adem Aleyhisselam yeraltıldığı zaman melekler diyorlar ki hani e, Allah Azze ve Celle onu yaratmış olsa da o bizden hayırlı değildir diyorlar. Sonra Allah Azze ve Celle e, Adem Aleyhisselam'a isimleri öğretiyor. Yeryüzündeki her şeyin ismini öğretiyor. Yani Estağfurullah. Önce secde etmelerin emre diyor. Hayırlı değil dedikleri için melekler bu şekilde bir imtihana tabi tutuyorlar. Ee, secde ettikten sonra bu sefer melekler diyorlar ki hayırlı da olsa bizden bilgili değildir diyorlar. Bu sefer Allah azze ve celle isimleri öğretiyor Adem aleyhisselama. Sonra da 31. 32. Ayette, 31. ayette diyor ki Eğer diyor biliyorsanız diyor o isimleri bana haber verin diyor melekler Allahu Zevcelle. Bu sefer melekler diyorlar ki 32. ayette işte ilmi Allah Azze ve Zevcelle'ye havale ediyorlar. Diyorlar ki Subhane Celle'a ilme lene ilme allem diyorlar. Yani seni tesbih ederiz. Bizim senin öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur diyorlar. Bu gelen rivayetleri de yine Said tefsirinde geçiyor. Genelde tabinin büyüklerinden maktu olarak geliyor bu rivayetler. Vaad ve hiz yani utandırma sıfatı 902. hadis Ebu Nere radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İbrahim aleyhisselam kıyamet gününde babasıyla karşılaşır. Azer'in yüzü toprak toz toprak içindedir. İbrahim aleyhisselam ona der ki bana isyan etmemeni sana söylemedim mi Babası artık bugün sana isyan etmemdir. İbrahim Aleyhisselam, ey Rabbim insanların diriltileceği günde beni utandırmayacağını vaat etmişti. Rahmetten oldukça uzaklaşmış olan babamdan daha utanç verici bir şey var mıdır der. Bunun üzerine allah Teala, ben cennete kafirlere haram kıldım diye buyurur. Sonra da İbrahim'e, ey İbrahim ayaklarının altındaki nedir denir. Bir de bakar ki kanlar içerisinde kalmış bir sırtlan görür. Sırtların ayaklarından tutulup cehenneme atılır onu Buhari sayinde rivayet etmiştir işittirme, küçültme ve hakir kılma sıfatları 903. hadis İbn Ömer radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu kim amelini insanlara duyurmaya çalışırsa Allah onu halka işittirerek hakir ve küçük düşürür İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın gözleri yaşardı. Yani bu hadisi aktardıktan sonra. Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göre say-ı isnatlı Ahmet bin Ambel Müsned'in de, Taberani Mucemül Kebir de, Ebu Naim Marife de, İbn-i Nurcad Müsned'in de, Kuday-i Müsned de, e rivayet etmişlerdir. Ceza karşılık verme sıfatı 904. hadis Ebu Rere radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Allah şöyle buyurdu Ademoğlunun her ameli Kendisi içindir ancak Oruç bundan hariçtir Zira oruç benim içindir ve onun Karşılığını ben veririm Oruç bir kalkandır <gülüyor> Sizden birinizin oruçlu Bir günü olunca O gün kötü konuşmaktan mutlaka Kaçınsın gürültüde Çıkarmasın Birisi kendisine söver ya da sataşırsa ben oruçluyum desin. Muhammed'in nefsi elinde olana yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu iki rahatlık bulunmaktadır. İftar ettiği zaman iftarın rahatlığı Rabbine kavuştuğu zaman da orucun rahatlığını duyar. Bunu da Buhari ve Müslim sayhlarında rivayet etmişlerdir. 905. hadis Usame bin Zeyd radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kime bir iyilik yapılır da iyilik yapan kimseye Allah sana hayırlı karşılık versin. Yani ceza cezakallahu hayran derse yeteri kadar övgüde bulunmuş olur. Bunu da Müslüm'ün şartına göre sayısnatla Hatip el-Bağdadi tayil-u tehlis, telhiste Ibn-i Ban Sayyhinde, Ziyal-i maktis Muhtarada, Tirmizi Süneninde, Nesai Sünen-i Kübra'da, Bezzar-i Müsnedinde, Taberani Mucem-i Sayyir'de, Ebu Naim Tarih-i Esbehan'da, Ebu Şeyh Tabakat'ta, İsmail-i Esbehan-i Ettergip'te, İbn-i Sünni Yem'de, Beyak-i Şuab-i rivayet etmişlerdir. Lanet etme sıfatı 906. hadis. Ayşe ve Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ölüm geldiği zaman örtüsünü yüzüne kapadı <gülüyor> Baygınlık geldiği zaman yüzünden örtüyü açtı ve şöyle buyurdu Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin Peygamberlerinin kabirlerini mescitler edindiler Onların yaptıklarından sakındırıyordu Ayşe radıyallahu dedi ki Şayet böyle olmasaydı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri de açılırdı. Yani açıkta bırakılırdı. Ancak onun mescid edinilmesinde korkulmuştur. Bunu da Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin rıza sıfatı 907. hadis Ebu Said El Hudriy radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah cennettikleri, ey cennettikler diyecek. Onlar da buyur ey Rabbimiz, hayır senin elindedir cevabını verecekler. Bunun üzerine razı oldunuz mu diye soracak. Onlar neden razı olmayacakmışız ey Rabb? Bize mahlukatından hiçbirine vermediğini verdin diyecekler. Allahu Teala size bundan daha kıymetlisini vereyim mi diyecek. Onlar ya Rabbi bundan daha kıymetli ne olabilir diyecekler o da size rızvanımı helal kılıyorum ondan sonra size ebediyyel gazap buyuracaktır bunu da Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'ım aden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu cennetlikler cennete girdiği zaman Allah azze ve celle canınız bir şey istiyor mu size arttırayım buyurur Onlar da Rabbimiz bize verdiklerinden daha fazlası nedir derler. Allah Azze ve Celle rıdvanım yani hoşnutluğum rızam daha büyüktür buyurur. Bunu Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayısnatla İbni İbban Sayin'de Hakim el-Müstedrek'te İbn-ül Mukri Mucem'de Taberi Tefsirinde Bezzardan Naklen İbni Kesil nihayede Taberani Mucem-ül Efsat'ta Tarih ve İsbhan'da Yine Ebu Naim sıfatul cennede, i̇bn dünya Ebi Dünya sıfatul, İbn Ebi dünyada sıfatul cennede, İbn-i Arabi de Mucebin'de rivayet etmişlerdir. Kur yani hoşlanmama sıfatı. 909. hadis Ebu Rehler radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah sizin için üç şeyden razı olur, üç şeyden de nefret eder. Sizin Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, Allah'ın ipine toptan sarılmanızdan ve ayrılığa düşmemenizden razı olur. Sizin dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve malı zayi etmenizden ise hoşlanmaz. Bunu say Müslim Ahmet Ben Ambel Müsned'in de, Buhari Edebul Müfret'te, İbni İbban Say'in de, Beyaki Sünnel-ül Kebir'de rivayet etmişlerdir. Kelam yani konuşma sıfatı Cabir bin Abdullah radiyallahu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminde kendisini hac için gelen insanlara takdim eder ve şöyle derdi. Kureş Rabbimin kelamını tebliğ etmemden beni alıkoydular. Bunu da bu Arap ve Müslimin şartlarına göre sahihsatta İbn Menze tevhidde Buar-i Halk-u elfa Hakim-el-Müstedrek'te, Tirmiz-i Sürenin'de, El-Esbehani, El-Hucce Meyani bi-Hacce'de, Taberani, Muce, Munevsat'ta, Beyhaki, El-Esma ve Sıfat'ta rivayet etmişlerdir. Bu Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatına sahip olduğunu yine e, burada tebliğ edilecek olan Allah'ın kelamı yani Vahiy Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğunu açık bir delildir hadiste. Bu malum mü mühim bir meseledir. Ee, Halkul Kur'an fitnesi dediğimiz fitne çıktığı zamanlarda imamlar bu tarz hadisleri rivayet etmişlerdir. Cehmiye fırkasına ve muteziliğe karşı. Yine bu konuda zaten çok açık başka deliller de vardır. Ee, Tövbe suresi 5. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki eğer müşrik, müşriklerden biri senden eman isterse onlara Allah'ın kelamını işitinceye kadar eman ver diyor. Hatta yesmea kelamallah. Yine Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatı Nisa suresinde geçer. Ve kellemallahu Musa teklime diye. Allah, Allah Musa ile konuşmuştur diye. Bunlar yani bu tarz deliller çok açık şekilde verilmiştir bu fırkaya karşı yani e, halkul Kur'an meselesi mühim bir meseledir. Çünkü bunun ardında vahyi iptal etme vardır. Daha önceden de geçtiği üzere bu konudaki delillere de hakim olmak gerekir. Yine bu fırkalar müteşabihlerden deliller getirmişlerdir. Gerek Kur'an'dan gerek sünnetten. Onlara da e, ilim ehli başta İmam Ahmet bin Ambel ve Ashabı olmak üzere zamanında gerekli cevabı vermişlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Ee, kelamının yani Kur'an'ın Allah Azze ve kelamı olmaması demek Kur'an'ın o kadar da mühim bir şey olmaması demek yani daha önce derslerde geçtiği üzere açıklandığı üzere zamanla değiştirilebileceği demek Cehmiye'nin anlayışına göre yani bu avamdan birçok kimseye kapalı kalmış bir meseledir bugün dahi üniversitelerde mesela İslam tarihinde bu ders bu okutulduğu zaman hani anlamsız bir şekilde bakarlar Kur'an'ın Allah'ın telamı olup olmaması ne kadar büyük bir mesele olabilir gibi bakarlar. İşte şeytan hani bu tarz e, avamın ilk bakışta anlayamayacağı ince noktalardan girmiştir. Yine mutezile de ahat haber meselesiyle sünneti devre dışı bırakmıştır. Kur'an'ın mahluk olması, fitnesi de bununla alakalı bir meseledir. Yani esasında tamamen vahyi, önce sünneti sonra Kur'an'ı devre dışı bırakmak, Bunu zamana göre yorumlamak için uydurulmuş bir fitnedir. Buna da yani her bidat erileri olduğu gibi onların da delilleri vardır. Ya bu deliller de hani Tevrat'tan, İncil'den değil, tabii ki kitaptan, sünnetten getiriyorlar yani hani. Bu deliller ama müteşabih delilleridir. Hani bu konuda iman ve tevhid akidesinde başka ellerde onların delillerine cevaplar verilmiştir. 911. Hadis Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allahu Teala Teala ile konuşunca gök ehli semada kaya üzerinde çekilen zincirin sesine benzer bir çan sesi işitirler de yere kapanırlar kendilerine Cibril gelinceye kadar bu halde kalırlar nihayet kendilerine Cibril gelince kalplerinden bu hal giderilmiş olur derler ki ey Cibril Rabbin ne söyledi O da hakkı söyledi cevabını verir. Bunun üzerine diğer melekler de Rabbimiz hakkı söyledi diye nida ederler. Bunu da Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahih isnatla Usulü İtikad el-Nesul ve Ebu Davud Sünen'inde, İbn İban'ın Sahih'inde, Hatib el-Bağdadi Tarih'inde, İbni Battal -e el-İban'da, İbnü'z-Züme'de Tevhid'de, Beyhaki El-Esma ve Sıfat'ta rivayet etmişlerdir. 912. hadis Cabir bin Abdillah radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştım bana ey Cabir neden seni üzgün görüyorum buyurdu ben ya Resulallah babam şehit düştü geride ailesini ve dünyayı bıraktı dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni Allah'ın babanı nasıl karşıladığı ile müjdelemeyeyim mi dedi Ben evet müjdeleyi Allah'ın Resulü dedim. Şöyle buyurdu. Allah perde arkasından olmadıkça kimseyle konuşmaz. Babanı diriltti ve ona doğrudan konuştu. Şöyle buyurdu. Ey kulum benden temenni et sana vereyim. O da ey Rabbim beni dirilt de senin için ikinci defa öldürüleyim dedi. Allah Azze ve Celle bu geçmiştir. Onlar artık döndürülmezler buyurdu. Sonra da şu ayet nazil oldu. Allah'ın yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Ali İmran suresi 169. ayet. Bunu Hasen Misnat'la Tirmiz ve İbn-i Maci rivayet etmişlerdir. Allah'ın tam kelimelerine sığınmak. 913. hadis Ebu Nere radıyallahu anh'ten Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ya Resulallah... Bu gece beni sokan akrepten ne çektim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet akşamladığında Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min şerri Yani yaratılanların şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım deseydin sana zarar vermezdi. Bunu Müslim sayesinde rivayet etmişlerdir. Sawt ile nida yani ses ile nida sıfatı Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah buyurur ki Ey Adem o da buyur der yani lebbeyke der Rabbine bir sesle şöyle nida eder Allah azze ve celle muhakkak ki Allah sana zürriyetinden cehenneme gidecekleri çıkarmanı emrediyor bunu da Buhari Sayin'de rivayet etmiştir 915. hadis Cabir bin Abdullah radıyallahu anh, Abdullah bin Munez radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Allah kulları toplar ve uzaktakinin de yakındaki gibi işitebileceği bir sesle onlara şöyle nida eder. Ben elmelikim, ben eddeyyan yani hüküm sahibiyim. Bunu da sayı isnatla bu hari muallak olarak sayinde görüyoruz. Yine Buhari Edebül Mufret'te, Ahmet Bin Amber Müsnedin'de, Ziyal Makdis El Muhtare'de, Hatib El Müsnedirek'te, İbni Ebi Şeybe Müsnedin'de, Begavi Mucem-ül Sahabe'de, Taberani Müsned-ül Temame Temmamer Razi Fevayet'te, Haris Bin Ebi Usame Müsned'de, İbni Ebi Asım Es-Sünnet'de, Ebi Yusuf'da, El Haraş'ta rivayet etmişlerdir. 916. Hadis Cabir Bin Abdillah Radıyallahu Anım'a'dan Develerin hakkını vermeyen hiçbir deve sahibi yoktur ki o develer kıyamet gününde olduklarından daha çok gelerek kendisi onların altına geniş ve düz bir yerde oturmasın ve develer bacakları ile ayakları ile onun üzerinden geçmesinler. Sığırın hakkını vermeyen hiçbir sığır sahibi yoktur ki kıyamet gününde bu hayvanlar olduklarından daha çok gelerek Kendisi düz ve geniş bir yerde onların altına oturmasın. Bu hayvanlar onu boynuzları ile sürecek ve ayakları ile ezecektir. Koyunun hakkını vermeyen hiçbir koyun sahibi yoktur ki kıyamet gününde bu hayvanlar olduklarından daha çok bir halde gelerek kendisi de düz ve geniş bir yerde onların altına oturmasın. Koyunlar onu süsecek ve tırnakları ile ezecek. İçlerinde Boynuzsuz veya boynuzu kırık koyun bulunmayacaktır. Hazinenin hakkını vermeyen hiçbir hazine sahibi yoktur ki, kıyamet gününde hazinesi dazlak başlı bir yılan olarak gelmesi. Bu yılan ağzını açacak, açarak onu kovalayacaktır. Yılan yaklaştıkça o kaçacak. Bunun üzerine Rabbi şöyle seslenecek. Al şu sakladığın hazineni, ben ondan müstaniyim. Biri ki kurtuluş, kurtuluşa çare olmadığını görünce elini yılanın ağzına sokacak. Yılan da onu aygırın yem kıydı gibi kıyı verecek. Bunu da Sayyid İsraat'la Müslim İbnü'l-Carud el-Munteka Müntekada Ahmet bin Ahmed Müstedinde rivayet etmiştir. Yani sayı rivayetlerde geldiği için biz rahatlıkla Allah azze kelam sıbatını zaten ispat ediyoruz. Sağukla yani Allah Azze ve Celle sesle konuşur da diyebiliriz. Bundan yana bir çekingemiz olmaz. Ama e, herhangi bir delil olmadıkça Allah Azze ve Celle ses ve harfle konuşuyor diyemeyiz. Daha önce açıklandığı üzere. Çünkü harfle konuştuğuna dair bir delil yok elimizde. Hani şunu diyene de şöyle cevap verilir. Hani konuşma ses ve harfle olur derse Allah muhafaza buradan hani müşebbiye fırkasına kayılır, el de o zaman tırnaklı olur gibi. Bunun gibi Allah muhafaza her türlü kıyasa girilir. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında buna yer yoktur yani. Ama biz bu sayı hadisler e, önümüzde olduğu sürece ilim elini sayhledi. Allah Azze ve Celle'nin saukla yani sesle konuştuğunu çekinmeden söyleyebiliriz. Harfle konuşup konuşmadığı meselesi bizim için gaybidir. Biz bu konularda kelamda etmeyiz. Allah zevelle ve izin verirse arşa istivadan devam ederiz inşallah. Subhanakallahü ve bihamdik ve eşhedü en ilâhe illallahü tevhîdün le ve ve töbû ileyk.